269, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in elbise yetersizliğine sabretmesi ve Cebrail'in onu müjdelemesi, evet, Hazreti Peygamber bir gün oturuyordu, yanında Ebu Bekir de vardı, Ebu Bekir'in sırtında bir aba vardı, o abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti, o anda Hazreti Peygamber'e Cebrail geldi, Allah'tan ona selam getirdi, sonra, ey Allah'ın Resulü, ne oluyor, Ebu Bekir'in göğsünde bir dikenle iliklenmiş aba giydiğini görüyorum, dedi, Hazreti Peygamber, ey Cebrail, Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı, buyurdu. Cebrail, o halde Allah'tan ona selam söyle ve de ki, Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın değil misin, Hz. Peygamber Ebu Bekir'e dönerek, ey Ebu Bekir, Cebrail burada, Allah'tan sana selam getirmiştir ve Rabbin senden, bu fakirlik halinde benden razı mısın değil misin, diye soruyor, bunun üzerine Ebu Bekir sıddık ağladı ve, ben Rabbime nasıl öfkelenebilirim, ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım, dedi.